Efendim hayırlı akşamlar. Sahur vaktine hoş geldiniz. Sahur vaktinde bu gece bir kez daha sofralarınıza konuk olacağız. Allah izin verirse bizi ekranlarınızın başında bekleyiniz efendim. Bizim bu gece sahur vaktinde e, çok güzel bir başlığımız var. Türkçe. Yani bu güzel dilimiz, bu kadim dilimiz, biz bunu konuşacağız etraflıca. Unuttuğumuz kelimelerimiz var, unuttuğumuz cümlelerimiz var. O kalplerimizde böyle hani titremeye neden olan şiirlerimiz ve şairlerimiz var. Bizimle birlikte bu gece Hayati inanç hocamız var. Hoş geldiniz Hayati evet. Şeref evet. verdiniz. Estağfurullah. İyi ki geldiniz. Şeref bulduk Allah razı olsun. Şimdi, ben böyle ayakta konuşuyormuş gibi başladım Hayat sandalyede Sandalye falan gördüğüm kadarıyla ayakta konuşuyorsunuz. Evet, sandalye, sandalye bunların. <gülüyor> <gülüyor> şimdi evet. arkadaşlarım değişecekler. Ben söz evet. size bırakacağım. Evet. İki gün evveldi bu stüdyodaydık. E, Profesör Mustafa Tekin hocamızla sohbet ederken. <gülüyor> Mustafa Tekin hoca böyle gerçekten e, noktayı koyan bir cümle kurdu. Böyle aklım bir kenarında. Sonra dedim ki Hayat Hoca geldiğinde ben bunu söyleyeyim. Şöyle, şimdi bazı AVM'lerde, bazı yerlerde, ismi önemli değil zaten her yerde... E, diyorlar ki işte bugün Manav ki ürünlerde şu kadar indirim var. Ya da şarküteri rayonundaki ürünlerde şu kadar indirim var. Mustafa Tekin Hoca dedi ki Türkçe'ye bağladı cümleyi. Ürün yerine eskiden erzak vardı. Erzak bize başka şey hatırlatırdı. Rızk. Ürün bize başka şey hatırlatıyor. Türkçe'ye olan hassasiyetinizi biliyorum. Evet. <gülüyor> Hadi oradan başlayalım evet. buyurunuz. Rızık hatırlarsınız. Er Rızku Allah hatırlarsınız. Razzak hatırlanır. Allahu Azemiş'in ismidir. Efendim. Adı gidenin tadı da gider. Ee, bir amcam vardı. Zaman zaman söylüyorum bizimkiler sudan göçmeni sudandan gelmişler 5-6 nesil önce siyahi insanlar. Gece görünmezdi falan amcam yani. <gülüyor> Şehre nadiren çıkmış. İki veya üçtür yani Denizli'nin Çameli kazasının Akpınar köyünde oturan bu amca askerlik için bir gitmiştir. İşte bir de hasta olduğu için bir gitmiş. Gittiyse bir kere daha gitmiştir. O kadar yani. Hepsini de üçer beşer yıl en az anlatır. Hatıra değeri vardır. İl merkezine geldiğinde bir lokantaya girmiş acıktığında yemek yemek üzere. Nasıl söyleyeceğini de bilmiyor. işte işaretle falan önüne bir şey koymuşlar. Yerken biraz beğenmemiş ama artık onu yiyelim ben ayıp olmasın falan kabiliğinden. Sonra sormuş çocuğa yavrum bu neydi diye patates amca demiş garson ha demiş adı gidince tadı da gitmiş biz buna kumpir deriz pek güzel olurdu. <gülüyor> şimdi adı gidince evet çok muazzam çok sağlam sahih bir harika bir teşhis ürün dediğiniz zaman zihninizde fabrika erzak dediğiniz zaman rızık, razzak Allah'u u Azimüşşan Hatır düşen evet. kalbe gelen o olur elbette Boşuna değil. Kelimelerin tarihi var. Arka planı var. Yüzlerce yıl, bin yıldan fazla bir geçmişi var. Taşıdığı bir değer var. Onu ben değiştirdim. Bundan sonra öyle değil de böyle diyeceğim demekle aslında öyle çok da düzgün bir iş yapmış olmuyorsunuz. Bu e, hakka tecavüzdür. Bu en azından şımarıklıktır. Hadsizliktir. Valla sadece orada değil her kelime de. Bunu müşahede ediyoruz. Bunu görüyoruz. Kelimelere yüklediğim, bakıyoruz mesela havaalanında önemli kişilerin geçtikleri bir güzergah vardır. Değil mi efendim? Orada VIP deriz ona. Hı. Türkçesini sorduğunuzda VIP der adam. Daha derinle mesela bilgiye ihtiyacınız varsa very important person falan der. Ama bunun bir Türkçesi yoktur. Kimse de aramaz bile. Uzak Doğu'da havaalanında benzer yerin adı Aziz misafirler menzili <gülüyor> dir. E buyurun şimdi yani. Ya, ya. Yani çok önemli. Yani Türkçe ilde çevirecek olsak verin pontut personi çok önemli kişi demiş olacağız. Çök olacak kısaltılmış. Onun da bir tadı yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> aziz misafirler menzili. Şimdi bu üç kelimenin üçü de Arapça kökenli. Aziz, azizim dediğiniz zaman bir insan hoşnut olmaz mı? Yani aziz kıymetli, yüksek değerli misafir seferi seferde yolcu onun hükümleri var seferi olmanın getirdiği bir şey menzil ya gideceğin yer güzel bir yerse ona menzil dersin yani hmm. hmm. varılacak yer varılacak yer demektir yani çok böyle basit işte ben artık kaldırdım şunu koydum falan öyle değil o iş yani o, o iş öyle değil bu kelimeler bizi Kur'an-ı Kerim'e götürüyor bu kelimeler bizi dini İslam'a götürüyor mensup olduğumuz medeniyeti bize hatırlatıyor ve her bir kelime o muazzam halatın ince bir lifi gibidir. Tek tek koptukça, kesildikçe jiletle, tek tek kesildikçe belki bir süre farkına varmazsınız ama son tahlilde o ip kopar. Allah göstermesin bu feci bir haldir. Feci bir haldir. Bundan üzüntü duyuyorum, ürküntü duyuyor. Yani <gülüyor> hocam Hak, şöyle bir, şimdi getirsin. birkaç. Yani bu. e, hocam buyurun, buyurun dinle. Hocam, bu, de buyur misiniz, buyur misin? Misin? hocam. daha iyi açarsınız asıl. Ee, hüküm kelimesi, hakeme köküle ilgili böyle bir şey yapmıştık. Şimdi e, tabii Arapça yazıyı bilmeyenler veya kelimelerini bilmeyenler, mesela normalde hakemeyi diyelim ki H harfinden sözlükte bakıyorsunuz. Fakat şimdi kelimeden o kadar çok kelime türetilmiş ve bunların hepsi dilimizde o kadar merkezi noktalara yerleşmiş ki. Mesela diyelim ki tahakküm kelimesini bakacaksınız. Hı. T'den bakacaksınız. Halbuki tahakküm kelimesi hakeme kökünden türetilmiş. Mahkemeye bakacaksınız. Yine hak, Kesin. Muhakemeye bakacaksınız. Evet. İstihkama bakacaksınız. Tahkim. tahkimi bakacaksınız. Evet. Hikmete bakacaksınız. Mahcum. <gülüyor> <gülüyor> Hakime bakacaksınız. Evet. Hakeme bakacaksınız. Evet. Hükme bakacaksınız. Yani bina kuruldu. Ta, ta, Tabii yani e, yani bir sürü kelime yani hani e, işte müstahkem mesela yani bir, bir sürü kelime var. Aşağıya yani böyle bir çalışmıştık. 20'ye yakın kelime çıkmıştı. Ulan her bir sözün ayrı ayrı harflerinden bakılması gerekiyor. Şimdi siz deyin ki bu yani lise eğitimden gelmiş ya da üniversitede okuyan, Mesela hukuk fakültesinde okuyan bir insana yani bunların hepsi aynı kökten geliyor. Evet. Bunu işte mahkeme mesela deyin yani muhakeme evet. ayrı bir şey, mahkeme evet. ayrı bir şey. Bir de yani Türkçe sözcükler yeni anlamlar kazanıyor. Falan. Bizim şeyler şimdi mesela hocamız söylediğimiz mesela menzil, nüzül, imza, evet. tenzil. Evet. Yani bir sürü kelime var. Biraz tenezzül, çok, tenezzül. Yani. İnzilal, münazil. Münaz yani bir sürü Münezzil, kelime var ve bunlar her bir hale yaşıyor yani. yani. Bugün hayatımızda yaşıyor fakat sözlük her yerlerde bulmamız. El işiri Menzili <gülüyor> Maksuduna hashtag'den <gülüyor> tez reftar olanın da yine dağdan dolaştırıyor. <gülüyor> <olaydır. gülüyor> yani bir kelimenin tadı lezzeti hocam, başka hiçbir şey değil. Hocam hocam bunu daha vel anlattınız biliyorum. Ben internette izliyorum ama şöyle izleyicilerimiz şunun bir e, zevkine varsınlar. Şimdi hukuk fakültesi dedi ya, Hayati evet. hocam aslında bir hukuk fakültesi mezunu bir yani. avukat. E peki nereden? E, yani hukuk nerede? E, divan edebiyatı ve bu şiir aşkı nerede? Aslında aynı yerde ikisi de. Mesela evet. o. Evet. Aslında aynı yerde. Bizim maalesef yürürlükten kaldırdığımız 1920'li yıllarda serçeme edilerek yürürlüğe konan kanunlarda, temel kanunlarda çok sağlam bir Türkçe vardı. Mesela ceza kanununda şöyle bir cümleyi görürdünüz. Herkes görürdü. Biz öyle mezun olduk. Gayrimelhuz esbabın enzimamı suretiyle. Adam sanki şiir okuyor. Beklenmeyen sebepler eklendi evet. de o yüzden falan gibi bir şey. Dikkat edelim tek şeyden <gülüyor> Şimdi hukuk fakültesinde ders alıyorum. Usul hocam, postacıoğlu merhum. Kendisine sorulan suale şöyle cevap. Soru şu. Mahalli mahkemenin hükmünü Yargıtay incelerken Bozacak veya Onayacak iken, tasdik edecek iken Hakimin takdir Yetkisine karışacak mı? Karışacaksa ne kadar? Öyle ya hakim diyebilir ki Şahidi ben dinledim, yalan söylediğini ben Gözlerinden okudum, ey Yargıtay karışma Buraya dokunma Tarlada keşfi ben yaptım diyebilir Haklıdır da bir noktada ama Bir yerde de saçmaladıysa veya gözünden kaçtıysa çok önemli bir husus. Yargıtay'da zaten onun için vardır. Ha, burada sen hata ettin diyecek. Dolayısıyla takdir yetkisine bir yere kadar karışacak. Ancak bunu ifade edecek bir cümleye ihtiyaç var. Ve Postacıoğlu yazın dedi. Şu cümleyi bize yazdırdı. Dosya münderecatı müvacihesinde. Delail'in takdiri gayrı kabili izah ise mahkeme temiz hükmü nakleder. Çok güzel. Tabii adam şiir okuyor. Adam ders falan verdiği yok. Adam şiir okuyor. Bir talebe itiraz etti. Yani sözüm ona yeni Türkçe'ye bağlılığından dolayı itiraz etti. Aynen yaz dedi böyle soracağım. Böyle. <gülüyor> Aynen cevap gelmezse puanda alamazsınız dedi falan. Tatlı bir sürtüş, sürtüşme de gördük. Şimdi nereden geçtim? Evet. Bir defa hukuk tahsili yapanlar bizim nesil çok iyi bilir, bilmeli bilmeli. Eğer arzu ederlerse demin söylediğiniz şekilde HKM'nin yan yana geldiği, hı hı. bu sırayla yer aldığı her kelimenin birbirine bir akrabalığı Var. vardır, evet. bulunabilir. Şekere, şükür, teşekkür, şakir, meşkür şükran, evet. yani teşekkür, müteşekkir. Evet. Şimdi bu alışkanlığı kazandığınız vakit bir defa lisanınız öyle bir genişlik ve güç kazanıyor ki meramınızı anlatırken artık zorlanmıyorsunuz. Orada bir lezzet var, edebiyat lezzeti var. Eski metinlerimiz merak edenlere söyleyeyim mesela 40 50'li 50 yıllarda yazılmış Yargıtay kararlarını zevk için okuyacaksınız. Emin olun edebi değeri var, muhteşem Türkçe iddiası var. O cümle o muazzam cümleler hayret edersiniz. Bugünlerde bunu pek maalesef göremiyoruz. Meslek erbabının kendi itiraflarıyla evet. sabit yani evet. kendi ikrarlarıyla sabit. Eee bu ilgi bu benim her zaman ilgimi çekti. Yani kelimelerdeki bu letafet fakat beni asıl sevk eden, yönlendiren zihnime takılan şu sualdır. İlkokul bitti. 11 yaşını henüz doldurmadım. Kur'an-ı Kerim kursundayım. Sübhaneke öğreneceğim. 3 ay yaz tatili var. Okullar açılmadan önce bu çocuk Sübhaneke ette falan öğrense yeter kabilinden. Bir beklentiyle gönderildik. E, bu, budur zaten beklenen. Aynen, o, onda sonra ezberlerse tamam yani <gülüyor> namaz, namaz oldu. <gülüyor> Fakat bu çocuk biraz fazla çalışıyor. Meraklı. Hocam da Allah selamet versin üzerimde ısrarla duruyor. Diyanetin bir Kur'an-ı Kerim kursuydu. Üç ay biterken mektepler açılacakken ben artık Kur'an-ı Kerim'i yüzünden biraz yavaş da olsa okuyabiliyordum. Ne var bunda diyeceksiniz. Okuyabildiğimi görünce şu sual takıldı zihnime. Hani birkaç yılda okunamıyordu bu yazı? Evet. Öyle demiştiniz. Niye bana yalan söylüyorsunuz? Gücüme gitti azizim. Hmm. Yani bana yalan söylenmesi gücüme gitti. Evet. Sonra baktım yalan az değil. Epey var. Nereyi kaldırsam yalan çıktı. Çok böyle e, algı operasyonu yapılmış. Bugünkü söyleyiş biçimiyle bugünlerde öyle diyoruz ona. Bir de babam arzu halıcıydı. İlkokul mezunudur kendisi. Duanıza muhtaç hayatta 85 yaşında. versin. Şöyle bir söz sarf etti kendisine dilekçe parasını ödemekte ihmal gösteren müşterisine <gülüyor> naz edip ödemeyecek gidecek bende yok sabrın sükun sende vefadan zerra iki yoktan ne çıkar fikredelim bir kerra doğdum kaldım 12 yaşındayım Allah, Allah baba dedim sen ne dedin ya <gülüyor> şiir dedi ne şiiri işte Nabi'ni Nabi kim şair ve beytin anlamı sende vefa yok bende sabır yok iki yoku yan yana koy da görüne çıkacak Nailebi Nabi şair imza atıyor Hı. Nabi iki yok Hı. Şimdi buradaki gizem, buradaki lezzet, efsun beni büyüledi işin doğrusu ve bunun çok örneği var ondan sonra. Hemen herkesin dilindeydi. Vallahi biz mi çok şanslıydık? Hı hı. Bilemiyorum. Bizim nesilde usta işi mısraları, beyitleri, kıtaları görmeniz gündelik hayatın içinde pek tabiiydi, sıradandı. Girdiğiniz dükkanda duvarda bir beyit asılı. Amca size kumaşı ölçerken bir şey söyleyiveriyor dikkat ederseniz orada bir e, ...hikmet var, kapabiliyorsunuz. Adam eczane açmış, kapısına şunu yazmış... ...koca Ragıp Paşa'nın mısrağı ya, ...ne ararsan bulunur derde davadan gayrı. <gülüyor> Eskiden reklam anlayışı bile böyleydi. övünüyor da bilakis kendisiyle dalga Hükmet geçiyor. Ediyoruz, şey, kını kınıyor, evet. Evet, şimdi budur evet. kendisiyle alay edebilme... <gülüyor> ...özlediğimiz bir şey değil mi? Öyle. Burnumuzdan kıl aldırmıyoruz. Aman Allah'ım o kadar heybetliyiz böyle... hep ...herkes övülmeyi evet. bekliyor, övünüyor... Öne çıkarıyor. Ya adam eczane açmış. Kapısına bunu yazmaktan çekinmemiş. Hmm. E siz bu insanlara artık güvenirsiniz. Ya. O size bir e, ferahlık verir. Hmm. Her şey var bizde diyor. Derde deva yoksa. De, de, de, de. <gülüyor> Gel de gülme. E şimdi bakıyorsunuz başka bir dükkanda şunu görüyorsunuz. Veren de o alanda nedir senden gidecek. Telaşını görenler can senin zannedecek. <gülüyor> Allah. Allah. Abicim doğru iki dakika düşün yani. Bir ferahla yani. E şimdi... Biz bunlarla beslendik. Böyle bir imkanımız vardı. Ben bugün çok genç kardeşlerimle, çeşitli vesile, biraz önce de onlarla beraberdim. Hı, Üniversite güzel. talebesiydiler. Bazen lise talebeleriyle de birlikte oluyorum. 3-5 dakika zarfında ne söylüyor bu diye bir teleddüt geçiriyorlar. Gayet tabii ama anlaşamadığın kimse olmadı. Yani verince kim almadı ki biz veremedik çocuklar, mahrum kaldılar. Onlara kızmıyorum da, üzülüyorum ama emaneti biz onlara taşıyamadık diye önce onlardan bir özür dileyerek söze giriyorum. Bizi bağışlayın diyorum yani. Bu çok kıymetli bir emanetti ama eşek topaldı. <gülüyor> <gülüyor> Yol uzun ve Hemen Mevsim kış. Yük ağır. Bin e, bin başlı kartalı nasıl e, taşıyamadık. Taşıyamadık. E, ama ne yapalım beraberce bunu ikmal edeceğiz. Telafi edeceğiz. Başka çare yok. Ne edecekmişiz? Telafi. Buyurun. Evet. Hadi yerine bir şey koy. Evet. Olmaz azizim olmaz. Olmaz. Evet. Arapçadan ve Farsçadan gelen kelimelerle aramda mesafe var dediğin anda hiçbir şey diyemezsin. Çünkü hiç Farsçadan geldiği şey Arapçadan. Evet. Bu üçü birlikte güçlü. Evet. Evet. Üç lisanın kardeşliğiyle bu coğrafyada eş yumurta üçüzü mesabesinde, üçüz kardeş gücüyle biz bu coğrafyada bin yıldan bu yana at koşturduk sözümüzü dinlettik. <gülüyor> Büyük bir medeniyet tesis ettik. Kütüphanelerimiz onun şahididir. Son tahlilde geldiğimiz nokta galiba şu oldu. Kütüphaneler ağzına kadar Türkçe kitaplarla dolu ve dışında okumuş Türkler bu kitaplardan tamamen habersiz bir garip vaziyet. O cümleye benzer bir cümleye geçtiğimiz günlerde Ekrem hocam da kurdu. Hani Türkiye'deki okuma merakı üzerine evet. böyle bir konuşmuştuk hocam. Siz de böyle hani e, sık sık hem sahur evet. vaktinin hem düşünce atlasında buralara vurgu yaptınız. Evet. Şimdi bu, buyurun ben bu gece böyle bir buraya bir buraya dönüp e, irfan almaya gayret edeceğim. Hayat-ı Bey'in söylediği gerçekten çok önemli bir konu. Bu e, bizim hocalarımızda da ben şöyle bir tarihlendirme yapıyorum. E, Farsça ile Fransızcanın eş zamanlı olarak böyle liselerden kalkması diye bir durum var galiba. Evet. Yani o kalktığında aslında bir sürü şey kalkmış oldu. Evet. Yani İmam Hatipler'de Farsça vardı. Hı. İşte liselerde de herhalde Fransızca, işte Fransızca ve Selvaç. O kalkınca, yani Fransızca kısmının şeyini bilmiyorum yani Selvaç bilmiyorum ama yani Farsça kalktığında yani bizim çünkü Fars yani genellikle şimdi Arapçadan biraz daha farklı. Arapçada daha çok bir nesil okutursunuz. E yani düz metinler okutuyorsunuz falan. Tabii çok önemli bir şey ama Farsçı öyle değil. Farsçada mutlaka şiirdir. Şiiriyet e, yani, kaçınılmaz. Yani şiir ne olacak mesela şimdi bizim hocalarımız çok şiir bilirlerdi. Yani evet. mesela ben şimdi Rana Selçuk Hoca'nın talebesiyim. Hatta yani bazen söylemekten utanırım. Yani o kadar dil zevki olan bilirsiniz herhalde Selçuk öğretdince evet, Allah rahmet eylesin. Yani hoca gerçekten öyle bilseydiken yani, yani bütün mesela ben herhangi bir şiirin yani ya, şairini en azından 100 yılını mutlaka bilirim derdi yani. Yani hı. herhangi yani okunduğu zaman öyle birisiydi kendi hocam Mustafa Taralı hoca şahitlik yani. Allah selamet versin. Biliyorsunuz. Şimdi biz tabi mürit mahlasıyla evet, harikalar yapıyor. Yani, hala. Yani böyle hani delilden metbülle gitmek isterseniz hani benden hocalara gidemezsiniz yani hani yani biz o şeyden kopmuşuz yani hani başka bir şey yönelmişiz. Şimdi e, tabi burada tabi daha büyük problemlerimiz var yani sorunlarımız bunu görmek lazım söylemek lazım. O da şu. Şimdi kelimelerdeki Hı. kopuş bir netice. Esas itibariyle 16. yüzyıldan itibaren 17. yüzyıldan itibaren o varlık dünyasından kopmaya başladık. Hı. Dolayısıyla yani önce zihnimiz değişti. Zihnimiz değişince yani kelimelerimiz onu taşıyamadı. Yani dolayısıyla zor. Ondan sonra da harf taşıyamadı. Yani şöyle bir yani ben yani mevzuya baktığım zaman önce kafamız değişti. Yani te, yani şöyle düşünmüyorum. Yani harf değişti de bütün bunlar değişti diye düşünmüyorum. Değil, tabii, tabii. Önce yani Lerne devriyle birlikte bizim yönümüz değişti, istikametimiz değişti. Yani biz dedik ki yani bu, bu iş buradan olmaz diye düşündük. Mesela Lale Devri'nden önce Osmanlı'daki bütün değişim layihaları şeyin üzerine kurulu. Dede, işte padişah sunuyor mesela diyor ki Koçu Bey, efendim dedeleriniz zamanında çok iyiydi bu işler. Ee, sistem biraz aksadı, ufak tadilatlarla bu işi değiştiririz tekrar mükemmel bir sisteme doğru gider. Lale Devri'ne bir geldiler ki Osmanlı Aydın'ın kendi olan güveni sarsıldı, bu iş buradan olmaz dediler. İlk kez Fransızca'dan tercümeler yapılmaya başladı. 1910'lar bunu mesela Ahmet Tanpınar çok güzel anlatır Hı. yani. 1700'ler mesela tıpla ilgili bir risale, işte bilmem neyle ilgili bir risale. Yavaş yavaş işte bilmem harbiyeyle, savaşla ilgili işte bilmem bir, birisi getirsin. Geçen bir tütün mesela. risalesi okudum mesela. Ha, yani. Yine o böyle yavaş yavaş yani varlık telakkisi değişmeye başladı. Varlık telakkisi değişince kelimeler içi boşalıyor. Benim çok sevdiğim bir şey vardır. E, muhtemelen siz benzer e, daha güzel ifadeler bilirsiniz eee Kuşeyri'nin İmam Kuşeyri tasavvuf tarihçilerinin çok önemli bir isimdir. Onun tasavvuf tarihindeki değişimi anlatmak için kullandığı bir Arap şiiri var, beyit vardır. Şöyle, мәnen yani söyleyeyim. Şimdi bir yani şeyde yani bir şeyde yaşayan, dedim ki işte bir kabilede yaşayan delikanlı kabilesinden ayrılıyor. Uzun bir zaman sonra geriye geliyor, izlenimlerini söylüyor şiir ama tabii Kuşeyri bunu başka şekilde yorumlayacak. Diyor ki Çadırlar bizim kabilenin çadırlarına benziyor. Ama kabiledeki kadınlar benim mahallenin kadınları değil. Şimdi çadır lafız demek. He, çadır he, söz. Şiirde. He. Kadınlar mana. Evet. Yani geldim Şekle ya, benziyor ama. Şekle benziyor ama mana değişmiş. Biz üç yasırdır yaşadığımız kriz bu. Yani şekil benziyor ama mana değişmiş. Ondan sonra da cumhuriyetle birlikte çok süratli bir şekilde şekilde değiştirildi. Yani, ya dola, yani bütün alanlarda bu yapıldı. Dolayısıyla hani krizimiz hakikaten çok ciddi, çok derin. Yani bu açıdan hal yani şu an yani böyle hani bir bakıma şey yani nehri tersine akıtmamız lazım. Yani büyük bir mücadele vererek bu açıdan elbette yani nele mücadele veren insanlar elbette. Hayat hocam şimdi Sevgili Serdar Tuncer buradan selam da olsun. Onunla yaptığınız bir programdan ben bunu dinledim. Çok hoşuma gitti. Hani bu gece de burada size bir kez daha sorayım dedim. Şimdi bize bu hani eğitim sistemi diye de açtık ya birazcık evet. konuyu da. Evet. Şimdi o sevgili Serdar da söylemiş o yayında ben de söyleyeyim. Ben de lisedeyken bizim işte gazeteciler genelde böyle hani Türkçeler vesaire o ÖSS sınavlarında hani Türkçe bileceğiz edebiyat bileceğiz vesaire. Edebiyatla başımız dertteydi çünkü bize hep ee, şöyle şeyler söyleniyordu işte hani failatun, failatun, failatun failun muydu? Onları evet, ondan sonra evet, açalım evet, kapatalım falan böyle evet. bir hani imtihan sorusuydu bunlar. Evet. Ve ister istemez öğrenci kafası biraz böyle mesa mesafe koyduk. O yani hani nasıl böyle fizikte, kimyada ben onlara da birazcık uzak hmm. kalmıştım o üniversite sınavları zamanında mesafe koyduk. Ya yani bu failatun, failatun yani ezberlemek zorunda kaldık. Oysa siz bunun bir e tını olduğunu anlatmıştır. Bunu evet. bir daha anlatsanızza ne olur? Şimdi failatun failatun failatun failun dediğinizde sanki bu kelimelerin de bir anlamı var. <gülüyor> failatun bir şey demek. Gibi. Onu da ben bilmediğime göre nasılsa bu benden uzaklaştı evet. Hatta mevlüt okurken mevlidin altındaki o failatun failatun failun bunu makamla okuyan duydum. Evet. <gülüyor> bir şey ya, o bir cümle değil bir anlamı. Allah Orada Allah Allah. bir evet. ritim o şekilde verilmiş. Tandırandan, sandırandan, tandıran. Tan tan, tan evet. Akrabanın akraba ya akrab etmez ettiğin. <gülüyor> Kulak duyacak bunu. Duyması da dakikalık iştir. Evet. Yani biz evet. kolay işleri zorlaştırmayı pek seviyoruz galiba. Evet. Belki az bilinen bir şeydir. Aruzun 20. yüzyıldaki en esaslı uygulayıcılarından biri Nihal Atsız'dır. Hmm. Hmm. Bir şiir vardır ki Aruz'da kusursuz bir başarı göstermiştir. Mesela hatırlarım sanıyorum. Hmm. Ruhun mu senin yoksa o gözler mi alevden? Bilmem bu da ne biçim korla tutuştu. Pervane olan kendini gizler mi alevden? Sen istediğin ondan bu gönül zorla tutuştu. Aha. falün feilatün feilatün fe ilatun fe ilatun. Ran ran dedi ran ran dedi ran ran dedi ran ran. <gülüyor> Aynı vezinde. Bin atlı akınlarda Aha. çocuklar Aha. gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Bu aruzu kim anlamaz Allah aşkına ya? Aha. Bunu anlamamak diye bir şey var mı ya? Beş dakika sürer o hissi ritmi, anlatanın bunu sevmesi lazım. Kadar anlatanın, mevzu o, anlatanın bunu sevmesi. Mesela o yani evet, anlatan evet, sevdikten sonra Vur evet. şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin. Sen öldürüyorken de vururken de güzelsin. Ran ran dedi, ran pan dedi, ran pan <gülüyor> dedi, ran ran dedi. Ne <gülüyor> evet. yani. ile aruz kavramını yan yana düşünmek çok kolay olmasa gerek. Yani. Değil mi? Evet. <gülüyor> tabii. Ama evet. Yani bizim zihnimizde bazı şubeler var. Neyi evet. nereye evet. bir Küstüğümüz dağın odununu yakmayız. Evet. Yani birileri beyaz. Onlarda da problem var. Yani, ke yani, ke kendi yani kendini nereye koyacağını tam bilemiyor. Yani. Yani o da var tabii. O, o da var tabii. Evet. Dürüstçe ortaya evet. çık bak veya Bir de şu var tabii. O dönemin bütün aydınlarda bir tereddüt. Bir evet. Kargaşa bir güvensizlik. Yer alt ayağının altından çekiliyor azizim. Evet. Yani 19. yüzyıl çok zor bir asır. Türk'ün en zor asrıydı. İmparatorluk dağılıyor. Evet, İber Ortaylı'nın en uzun asır en, en uzun asır demesi Denizli, Ne kadar haklı. Yani doğduğu topraklar ülke sınırlarının dışında kalmış. Anasının kabri Üsküp'te kalmış. Dayısı Leskovç'ta kalmış. Yahya Kemal gelmiş İstanbul'da. E canım. Bunu da görmeli yani. Bunu da anlamaya çalışmalı. O neslin böyle bir e, badiresi var. Biz bunu yaşamadık. Allah yaşatmasın. Evet, Ama yiğit düştüğü yerden kalkar. Bu birikim bize aittir. Hem de bin yıllık, yani asgari, mütevazı yaklaşımda bin yıllık ve tamamen bize ait. Bütün unsurlarıyla bizim olan. Şimdi lisan, işte harf neydi? Senin dilin mi, benim dilin mi? Bir de şu açıdan bakalım. Şah Rıza Pehlevi 1979'da darbeyle Hümeyni tarafından devrilerek işte evet. sonra idam da edildi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ee, o hadise İngiltere ya kaçtı, kaçtı galiba. Kaçtı mı ya, bilmiyorum. Şey. Evet. Bir yıl kalmadı birkaç ay var Türkiye'den bir heyet onu ziyarete gitti. Gidenler içinde de bizdeki divan edebiyatı hocalar hocası bilinen Fuzuli Divanı şerhi yapmış olan Ali Nihat Tarlan dahi var. Yani yılı iyi hatırlamıyorum ama Ali Nihat Tarlan orada. Ali Nihat Hoca'nın Farsça'ya olan derin bilgisini anlayınca Şah Rıza Pehlevi zarif bir nükte yapıyor. Diyor ki, Üstad, Celaleddin Rumi sizin mi bizim mi? Soru gayet zarif, diplomatça sorulmuş. Farsça yazdığı halde hangi hakla sahipleniyorsunuz demenin diplomatçası bu. Bizim dilimizde yazdı diyor, sahiplenmeyin falan. Cevap çok şıktır Ali Nihat Bey. Buyurduğunuz gibidir Haşmet Mağap diyor. Şah duraklıyor. Sadece sordum diyor ne dedim ki? Rumi dediniz efendim diyor. Dediğiniz gibidir bize aittir. Hmm. <gülüyor> anadolu'da <gülüyor> yani. demek Rumi. Yani o, o bunu o dilde yazmış. E biz o dille benimseyip bir güzel medeniyet tesis etmişiz. Onun üzerine bir medeniyet kurmuşuz. Problem ne yani? Ne evet. oldu yani? Ne oldu? Hacı amcanın... Ya bu Araplar ezanı bile Türkçe okuyor. Kur'an'ı da Türkçe evet. okuyor. Namazı Türkçe kılıyor da kendi aralarında nece konuşuyorlar anlayamadım demek İslam, dünyası, İslam dünyasına en açık bir <gülüyor> İranlardır. Ee, biz de şey İran'a gitmiştik. Bir eski cumhurbaşkanları vardı. Şimdi konuşuyor. Eğer birisi böyle kesin İranlıysa İran'ın büyük düşünürü diye söylüyor. Ahmet İnajat mı acaba? Ahmet Mahmut Ahmet İnajat. yani hakikaten çok güzel bir konuşma yapmıştı bize. Yani böyle çok belagatlı bir konuşma yapmıştı. Tabii biraz ço Farsça'nın imkanları falan da tabii. Ondan sonra fakat biraz mücerverditsa işte Müslüman düşünler. Yani mesela Türkler demiyorlar Müslüman. Yani orada Müslüman diyor falan böyle ama şeyse yani kesinse yani Farsça vesaire yazmışsa o, o İranlı. Yani böyle bir şeyleri var onların. Hocam bu e, Faiyatın Faiyatın diye başladık da şunu, şu konuyu birazcık daha böyle bir e, detayında duralım mı? Mesela şimdi benim elimde Mustafa Tatçı Hoca'nın bu şey, Yunus Emre Divan'dan bir şey aldım buraya getirdim. Mesela burada diyor ki mefailun, mefailun, feulun. İşte, şimdi, tamam. şimdi bunu Hazreti Yunus yazarken ya ben böyle yazacağım diye mi yazıyor? Tabii. Öyle mi? Yani bu, Vezni bu uygun sistem, yazıyor. Ha, sistemik, tabii tabii. Uygun. Vezni çok iyi biliyor. Aruz'u çok iyi biliyor. Burada uyguluyor. Heca ile yazdığı şiirleri olduğu gibi Aruz'da da yazdığı çok şiir var. İşte biri bu. Bu şiirler eskiden bir mesela Arap toplumunda da yani okun, bir, bir şeyle okunuyor. Yani böyle hani var ya mesela Arap mualekası Ahenkle okunuyor yani Hı. bir tür şey gibi yani bir, bir müzik müzikal şeyle Tabi okunuyor O ile yani, yani o usul ritim ee, çünkü şey. yani o şiirlerin önemli bir kısmı mesela kervanlarda okunuyor yani bir bir ritim oluyor bir şey oluyor vesaire dolayısıyla yani o ritimle ilgili de bir şey yani bu ölçü meselesi ha, o belki devenin ayak sesinden bir Aha, şeyden yani. değil mi aldı evet ha. ya çölde siz Leylanızı arıyorsanız aylarca süren ha. bir yolculuk yapıyorsanız duyacağınız tek ses o kervandaki devenin boynunu asılı çandır ve göreceğiniz tek hareket devenin ayak sesleridir. Bu size ilham verir, disiplin verir. Yani bunu bir makara yaparak ele aldık, ya yani dalga geçerek ele aldılar. Haksızlık oldu biz lisede evet. okurken. Buna hiç hacet yok acizim. Ritim oradan alınmış. Ne var bunda Hı. yani? Sen Hı. bunun nesini anlamıyorsun? Bunun nesiyle dalga geçiyorsun? Hı. ya biraz, biraz ciddi olalım canım. Sakallı Celal geliyor aklıma. Meşrutiyet ilan ettik olmadığı. Cumhuriyet ilan ettik galiba gene olmadı. Beyler gelin ciddiyet ilan edelim demişti. <gülüyor> <gülüyor> ya biraz ciddi olarak, ya bin yıl kurduğunuz bir medeniyet, tesis ettiğiniz muazzam bir edebiyatın böyle bir usule bağlı olması sizi şaşırtmamalı. Bilakis ya. biraz zahmet edip bakmaya özen göstermelisiniz. Durum şuna benziyor hocam. Baba vefat etmiş, üç çocuk. Kooperatife girmişler. Üç artı bir bir ev çıkmış. Ondan sonra başlamışlar hülyalar kurmaya. Şu oda senin bu oda benim. Çek yatı buraya koyacağız. İşte balkon yok ama balkonun, mutfağın penceresi var. Oradan sigaramızı içeriz gibi. Küçük hayaller, kendi çapında hayaller kuruyor ve bununla mutlular derken tam kuralları çekecekler. Merhum dedelerinden bir malikane miras kaldığını öğreniyorlar. Malikane dediğin 80 oda, 8 salon, önü havuz, arkası orman Bakıyorlar ya kafaları karışıyor. Bu nereden çıktı şimdi diyor. Dünya kurmuştuk <gülüyor> kendimize. İnsan tabiatına <gülüyor> aykırı görünen bu metaforda demek istediğim şudur. Küçücük bir Türkçeyle, dar imkanlarla, kelimelerin sığ anlamlarıyla bir kültür inşa edeceğiz diye hülyalar kurarken divan edebiyatıyla karşılaşınca birden irkilmek tabiidir. Dalga geçilmeyecek kadar bir haşmet vardır karşımızda. Ama Teklifim, tavsiyem odur ki bunu aynen taklit etme. Aynen sürdürmeye kalkışma, evet. lüzum yok. Selimiye Camii'ni bir daha inşa etme. Gerek yok buna ama haberdar olmazsan yeni bir şey de yapamazsın. Evet. Yaptığın şey kalıcı olmaz. En azından enerjin olmaz. Kendine güvenemezsin, medeniyetine güvenemezsin ki güvensizlik yaşamıyor muyuz şu anda? Evet. Yani? Berbat bir hal. Yani gökdelenlere bakıp, hayranlık duyup, Süleymaniye'nin güzelliğini göz ardı etmek gibi bir gaflete düşülür mü canım yani buna buna da dikkat etmek lazım ya ayıp oluyor yani ayıp oluyor ya yani karşımızda hakikaten bir muazzam bir güzellik var bizim onun hamurunu teşkil eden şeyler nelerdi ne oldu da böyle bir heybet böyle bir haşmet böyle bir güzellik vuku buldu diye düşünmemiz gerekir yani hakikaten emek vermemiz lazım bu bizim yani liseden ve genel olarak yani eğitim hayatımızdaki en ciddi problemlerden birisini ben şöyle anlatırım. Mesela bir İngilizce der, şey, öğrenmek için dershaneye gitseniz orada sözlük kim kullanıyor? Genellikle İngilizce öğretmenler kullanır. Yani bizim yani Türk öğretmenler <gülüyor> dahi kullanmazdı. Da. Yani Türklerin böyle yani biz Türklerin böyle evet. bir problemi vardır. Yani sözlük kullanmayız. Yani azıcık. Yani hem sözlüğümüz azdır. Evet. hem sözlük kullanmayız. Yani normalde şimdi yani bir insanın çok yoğun bir sözlük Kullanımı olması lazım yani bilmediğin kelimeye bakacaksın işte bir şiir öğreneceksin yani çok yönlü çok çeşitli sözcükler olması lazım yani deyim sözcüklerini neye kadar falan bir sürü sözcük şey olması lazım. Şöyle bir örneği kendim yaşadım efendim Daha gördünüz mü bilmiyorum Serdar'a onu da anlatmışsın şimdi programda. Hukuk fakültesinde talebeyim hocam 22 yaşındayım 1983 bir yargıtay kararı okuyorum ve karşıma çıkan şöyle bir kelime Müncer kelimesi. Evet. Anlamını bilmediğim için kararı anlamak riskli oldu. Anlamak için ne yapayım? Lügat. Mustafa Nihat Özön Osmanlıca Türkçe lügat vardı evde. Benim dışındaki talebeler ilahiyatçıydı da şansım evet. oradan yani. Yoksa lügat niye bulunsun evde? Evde lügat mı olur? Evet. <gülüyor> yani ne hacet? Lügat yani mi? <gülüyor> <yani>? yani ne gerek <gülüyor> Ne gerek var? Tahmine yürütelim. Ee, genellikle evet, öyle olur. Öyle. Anlamadığı kelimeyi görünce evet. Asil Necip Türk milletinin evladı evet. tahminle bir mana verir. Evet. Buna inanır. İnanır. Zine Aksini savunanla ter, tartışır. Lügata <gülüyor> bakmak gibi kolay evet. bir işe tenezzül etmez. Evet. Ben ettim. Baktım. Ne diyor? Müncer, müncer ne demek? Anlamıyorum arkadaş. Evet. Ayıp değil ya. Baktım. Malayı gördüm. İşte evet. bir halden bir hale inkılap evet. etmek. İncirardan geliyor falan. Güzelce anlatmış. 2-3 satırda. Kelimeyi anladık ama. Lügat sahibi bir iş daha yapmış. Örnek koymuş oraya. Evet. Keşke koymayaydı. <gülüyor> Recaizade Mahmut Ekrem'in muhteşem bir beytini koymuş. Müncer olur mu yarab bir subuhin bir saat'a vahdet gehim de böyle mahzun geçenle yalim. Allah altın gibi parlıyor. Nefis bir beyit Çok güzel. Bir problem var yalnız anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tanımadığım sekiz kelime var. Sekiz kelime var. <gülüyor> ben Ne yaparsınız? Sekiz kelime var. Tanımadığınız beyit karşınızda. Eğer normal davranacaksanız <gülüyor> kapatır. İşinize ee, bakarsınız. Ha işte onu yapmadım. Yani bugün şiirde çok sözü geçiyor, çok konuşuyor falan diyorlar. Sebep bu. Evet. Her birinin anlamını araştırdım. Evet. Tek tek. E ne oldu bana 10 dakikaya mal oldu ama manaya nüfuz ettim. Evet. Çok şükür. 30 küsur yıl geçmiş burada anlatmam ondan. Çünkü ben peşine düştüm manayla söyleyeyim. Bu karanlık hücremde geçirdiğim, Mahzun geceler Mahzum, evet. ferah bir sabaha dönüşürmeye yarabbi evet, diyor. Recaizade Mahmut Ekrem. Evet. Şimdi lügat karıştırmak bu kadar mı zor? Veya biz bundan niye bu kadar sıtkımız sıyrıldı? En hararetli tavsiyemdir gençlerimize soruyorlar diyor. Çocuklar oturduğunuz yerden kalkmadan ulaşabileceğiniz sağlam bir lügat mutlaka bulunsun elektronik hmm. ortamda da olabilir ki ben hmm. öyle kullanıyorum bugünlerde çok istifadeli hmm. ne ararsam buluyorum üstelik bir de lügat çok esaslı örneklerle zenginleştirilmiş lügat okumanın zevki bambaşka bir şey yani ben tavsiye... Şimdi kubbe altı sözlüğü mesela. Kubealtı, yani, beni diyeceğim. Evet. Okuyorum. Yani, bir kitap ha. olarak okunması lazım. Evet, yani. evet. Ben de yani pek çok okumaya çalışıyorum. Hakikaten. Ne kadar başarılı hazırlandı. Yani, evet. Bizim hocalarımızda çok emeği var onda Mustafa Tahral Hoca'nın. Tahral Hoca orada. Tabii tabii. tabii. Çok emeği var Geçen gün evet. bir konferansımızda geldi. Lütfetti. Tanıştık Zaten. yüz yüze. Çok sevindim. Evet. Yahya Kemal'i şiirine yaptığı bir terbiye okumuştum. Dedim ya 20. yüzyıl, 21. yüzyılda evet. hala bu ses bu yükseliyorsa hamdolsun yani. Sevindim evet. doğrusu yani. Ee, şimdi bir canlı bağlantı var ama herhalde vaktimiz var mı sevgili Arife? Var peki tamam. Şimdi e, Hayati Hocam Buyurun. ben böyle önüme çıkardım. Ee, şöyle. Şimdi ikinci Murat Muradi. Muradi. Ee, Fatih Sultan Mehmet Han Avni. 2. Evet. Beyazıt Adli. Evet. Şehzade Korkut Harimi. Böyle mahlaslarla evet. hep Sanat yapmaya gayret ediyorlar yani değil mi? Nickname'yi kullanmışlar. Nickname'yi yani. kullanmışlar. Ama kullandıkları nickname'ler de hikmetli. O muhakkak. Negatif anlam taşıyan nickname makbul değildir. Güzel bir manası olmalı. İstikamet. İsim de öyle değil midir? Oğlunuza isim verirken, kızınıza isim verirken. Nickname gibi. Ne dersiniz? Yani güzel bir isim verirsiniz. Duaydır yani. Duaydır neticede. Dua, Tabi. Yani birinin eşref saatine rast gelir. Evet. O, dua yerine kaim olur evet. ve o çocuğun ahlakı o yönde iyileşir diye ümit edersiniz Selim adını koyarsınız evet. dersiniz efendim mü Mükremin derdik mesela Mükremin diye isim koyuyorduk mesela yani. fakiri Hayati demişler mesela değil mi efendim e şimdi bana yaşamsal deyip de hakaret etmen gözünüzü <gülüyor> Türkçe <gülüyor> lektir <gülüyor> sözü nereye getireceğim e, çok hoşuma giden biri vehbi hikmet mi demek vehbi. şair vehbi vehbi ilmin ikinci çeşidi evet. birincisi kesbi okursun okursun okursun anlarsın Kesbedersin, kazanır. Ya. Biri de Vehbi kalpten kalbe intikal evet. eder. Şu Yavuz Sultan, Yavuz Sultan Selim Han'la Vehbi arasında geçen öykü bize bir anlatsanıza. Sonra Dest, da koca Destur gidelim. hocam. Destur hocam. <gülüyor> Yavuz Sultan Selim <gülüyor> merhum. Şair Vehbi'ye kaşlarını çatmış bir vesileyle. Malum kaşını sıkça çatan bir adamdı. Celalliydi. O dönemde bir kimse oğluna beddua edecek olsa Allah seni Yavuz'a vezir etsin derdi. O. Neden? E çünkü riskli. Ona vezir olmak riskli. Genellikle cellata gidiliyor. Vezir, vezirim biri demiş sultanım. Eninde sonunda beni evdeyimi öldürtecek. Yani cellata vereceksin. Bunu erken yap da bari demiş her gün ölüp olmayım. <gülüyor> benim de aklımda ama yerine adam bulamadım. <gülüyor> Şimdi sert bakan bu olunca. <gülüyor> ve bir merhum şair. Kuş sütüyle beslenen çok güzel bir mevkide. Durum iyi ama küsmüş. Şair milleti de kırılgandır böyle. Çabuk küser bunlar. Kristal kase gibi dokunmaya gelmez yani. Hoş tutacaksın da şairi. Yani. O bir zahmet yani. Küstü firar etti. Rivayete göre gittiği yer Van. İstanbul'dan. Fetihten sonra, Mısır'ın fethinden sonra hülafet merkezi olmuş İstanbul'da. Sarayda beslenmek varken çekip gidiyor. Şair. bundan ancak şair yapar zaten. Van müftüsüne... Kendini tanıtmış demiş ki, bana kötü baktı padişah, küstüm bir daha yüzüne bakmam, beni burada saklar mısınız? O da babacanlık yapmış, acımış, çalışıyorlar artık, sorulursa da gizleyecek hesapta. Yavuz marhumun aklına düşüyor, nerede vehbi diyor, birkaç gündür görmüyorum falan. Firarda diyorlar, e bulun diyor. Nereye gittiği belli değil. Sultanım kolay mı adam gittiğini bulmak falan gibi mırın kırın etmenin imkanı yok. Yavuz o. Hemen Hı. harekete geçeceksin. Yani <gülüyor> emirden sonra istişare olmaz. <gülüyor> Fakat durumda gerçekten çok ciddi bir yani imkansızı konuşuyoruz. Nerede bulunacak? O an padişahın sözü yere düşmesin diye bir vezir, bir danışman devreye girip hemen şu teklifi sunuyor. Sultanım bir mısra lütfedin ve bir yarışma açın. Ona uygun ikinci en güzel Mısra'yı hangi şair koyarsak mükafat var deyin. Biz biliriz Vehbi'yi bunu duyduktan sonra öküzün boynuzuna girse dayanamaz bir Mısra yazar gönderir ve siz onu böylelikle bulursunuz der. Teklif şıktır, caziptir, masrafsızdır ve kendisi de çok iyi bir şair olan Yavuz Merhum derhal Mısra'yı söyler. Bütün dünya benim olsa gamım gitmez nedendir bu? Yarışma açıldı. Ülkedeki şairler... Bu suale cevap teşkil edecek esaslı bir mısrayı söyleyebilmek için yarışa girerler. Rivayete göre 200 civarında şair katılmıştır. Van müftüsü de nasıl olduysa gaza gelmiş. <gülüyor> İyi bir şair olmamakla beraber, belki şair bile olmamakla beraber şansını denemek kabiliğinden olsa gerek bir mısracık yazmış. Fakat göndermeden önce güzel yazılsın falan hattı da bari güzel olsun diye katibi olan vehbiye, şair vehbiye, şunu bir temize çek demiş mısrayı görünce vehbi merhum bu nedir müftü efendi hazretleri diye sorunca yarışma açtı padişah bu mısraya uygun mısra söylenecek ben bunu söyledim güzel bir hediye gelir herhalde kazanırsak o hevesle yazdım anlar bu defa <gülüyor> <gülüyor> ve o mısrada değişiklikler yapar müftüden izin alarak Teklifleri de gerçekten şıktır. Şair, usta şair tabii. Hakikaten öylesi daha güzel filan. Son haliyle artık Vehbi'nin mısraı haline gelir ama müftünün imzasıyla yarışmaya katılır. Yarışma biter tek kişilik jüri incelemesini yaparken. <gülüyor> tek kişilik jüri. <Marun. gülüyor> Bu mısraya gelince durur. Kim gönderdi bunu? Derler ki Van müftüsü. Yazın der. Van müftüsüne emir Ferman, gönderdiğiniz mısra yarışmayı kazandı, mükafatınız yola çıkarıldı, siz de yanınızdakini gönderin. genel mısra şudur, Allah Allah. ezelden gam yoğrulmuş yoğurulmuş bedendir bu. Birlikte okuyunca hmm. letafet görülecek. Bütün dünya benim olsa gamım gitmez nedendir bu? Ezelden gam türabıyla yoğurulmuş bedendir bu. Sultan soruyor dünyanın patronu olduk hala gam çekiyoruz. Niye? Ve bir cevap veriyor müftünün adıyla. Gam dünyasıdır. Saadet ahirette. Acele etme sultanım. Hem teselli hem nasihat. Ancak tek mısra ile diğer şairler arasında farkını ibraz ediyor. Parmak izi kesinliğinde ve bunu görür görmez tereddütsüz yakalayan bir sultan söz konusu. Bu nasıl bir keşiftir? Bu nasıl bir hmm. dehadır? Allah aşkına. Yani bu izi <gülüyor> burada abi behbi, yani öyle Yavuz yani, ya, ya, ya, ya, ya, da Vehbi oluyor <gülüyor> değil mi Tabii tabii ta, <gülüyor> Vehbi oldu. <gülüyor> Kesbi olsaydı biz de bir şeyler fark ederdik Buradaki vezne yani. fark ettiniz mi Didat dat dat, didat dat dat, didat dat dat, didat dat dat, mefa'ilün, mefa'ilün, mefa'ilün, mefa'ilün. Bütün dünya benim olsa gamım gitmez nedendir bu. Ezelden gam turabıyla yoğurulmuş bedendir bu. Didat, at koşuyor, didat dat dat. <gülüyor> <Ya siz gülüyor> Ceveden ata geldik yani. <gülüyor> at, at hızlandı, <gülüyor> burada burada vezir Yavuzlar. hızlandı. <gülüyor> ya, Yavuz var ya o yüzden, Yavuz gidiyor. E, bir canlı bağlantı yapalım. Sizleri de sahur sofrasına davet edelim o canlı bağlantı sırasında. Hemen ardından Abdülkadir Hocam'ın o güzel sesinden bir kaside dinleyeceğiz efendim. Sonra evet. sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. E Hayati Hocam şimdi evet. derler ki aşk anlatılabilir bir şey değildir. Aşk e, öyle bir şeydir ki insanın dili tutulur. Sizin aşkı anlattığını düşündüğünüz en iyi dizeler nerededir efendim? Taşlıcalı Yahya Merhum'un beyitli bir gazelinde görürüm ben o neşveyi. Şöyledir gazel, toplam beyit dediğim gibi. Ganiyir aşk ile gönlüm ne malim ne menalim var, ne vaslı yara Handanım ne hicrandan melalim var. Ne sağ olmak muradımdır ne ölmekten kaçar canım, cihanda hastayı aşk olalı bir hoşça halim var.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 Makamım yok, servetim yok ama öyle zenginim ki hiçbir şeye ihtiyacım da yok. Evet. Kavuşma talebim yok, ayrılma isteğim yok. İyi de ne istiyorsun o zaman kardeşim sen? Hiçbir isteği Şu, Rabbim hakkımda ne istiyorsa o. Yani. Ben onu istiyorum. Rıza'yı anlatıyor şair. Ne meyli külbeyi ahzan, ne seyri sohbeti nadan, ne Şimdi ne Tan-ı Necen ne dalim ne ne var. Enteresan bir şey. Kısa Senbiya'dan özet çıkarmış. Yakup Aleyhisselam'ın ağladığı kulübede olmak gibi bir kaygım da yok. Yusuf Aleyhisselam'ın Saadet Sarayı'nda bulunmak gibi bir derdim de yok. Benim hakkımda ileri geri konuşan ham sofuya verecek cevabım da yok. Lüzum da yok. Velhasıl hakkımda... Melahmeti de ise, o, de geçti. Geçtim. Hepsini geçti. Hı. Ne istiyorsun? Son beytte... Cihan fanidir ey Yahya. Evet. Hüvel hayyü, hüvel baki. Ben Allah'ın kuluyum. Onun hakkında dilediğini dilerim. Vesselam. Başka evet. bir talebim yok. Değişmem atlası çarha. Benim bir köhne şalım var. Ben pahalı kumaşlara değişmeyeceğim. Bir dervişlik hırkası giymişim. Bize şükür aba düştü. <gülüyor> Bize şükür aba düştü. Evet. Kimi onu giymiş, kimi bunu giymiş giysin. Bana düştü aba, ben buna razıyım. Şimdi anlatılır ki, adamın biri... Yolda giderken yol kenarında yatmış, ağır hasta, tiksinilecek hallerde kimsenin de yanına yaklaşmadığı bir zavallı görüyor. Merhametle gidiyor yanına, yüzünü gözünü temizliyor, başını dizine koyuyor, su damlatıyor ağzına, kendine getiriyor, gözlerini açıp şöyle bir derin nefes alınca şunu diyor. Allah ile arama giren bu densiz kim? <gülüyor> yani <gülüyor> Rabbim bana bir dert verdi seve seve çekiyorum. Ne karışıyorsun <gülüyor> be adam? <gülüyor> İşine bak sen. <gülüyor> şey, şey, bak. Niyazi Mısri'nin e, derman arardım derdime Dermine, derdim ne? bana derman ha. imiş. Şey, ha, böyle derdim şimdi, bana derman imiş. Mutasavdan anlatırlar. Şimdi mürid yanına gelmiş efendim yalnız oturuyorsunuz galiba demiş. Yok sen geldin yalnız kaldım. <gülüyor> <gülüyor> oh, Allah, <gülüyor> <demiş>. Allah Allah <gülüyor> evet. Allah Allah. <gülüyor> Hep uzeti tercih evet. ederler, dost ile beraber olmayı ve araya kimsenin girmemesini evet. isterler. Uzetin adı aslında tam söylemek lazım. Uzet halvet hak demek. Allahla olmak. Allahla olmak. Olmak demek. Çünkü şey de mesela bu tasavvütlerde başka onlarda da geçiyor. Ee, tek başına yalın yalnızlık eleştiriliyor. Mesela yani kişi yalnızsa şeytanlıdır. Yani hani böyle bir şey cümlemiz var ya bugün mesela kafamı çek, yani yani, bir yere çektim. Yalnız kalmayı kafamı tercih dinleyeyim ediyorum, kafamı dinleyeyim Kafamı dinleyeyim çok tehlikeli bir cümle olarak kabul edilir. Çünkü hmm. SS'lerin artar, kuruntuların artar, şu artar, bu artar vesaire. Yani yalnız kalacağını insanlarla ol. Ama esas şey halvet denilen şey aslında Allah'la beraber olmaktır. Yani Allah'a daha çok düşünmektir. Bu nedenle yine şey mesela bu İbn-i Arabi çok söyler. Yani de diyor yalnız kalınacak bir yerde yoktur yani. Çünkü her şeyde bir ruhaniyet bir mana bir şey vardır. Yani bir sürü şey duyarsın görürsün filan ama esas olan tabi Halvet Meal Hakken. Yani. Şimdi bu bilmiyorum. muhteşemlikten söz açılmışken e, şehri e, şöyle e, elimde bir e, şehri üzerine yazılmış bir cümle var. Ben bu cümleyi hani okurken çok böyle e, güzel e, okuyamayabilir mi hocam? E, size gö göstersem. E, diyor ki Gülşehri'yi Türkçeden yana takındığı tavrı berrak bir şekilde ortaya koyuyor şu üç e, mısra ile daha doğrusu altı yani mısra Yani iyi tanıdığım, üzümsediğim mısralar olmadığı için lezzetle okuyamayabilirim. Evet. Anı Turki suretinde biz dahi söyledik bülbül gibi Tanrı hakkı. Yani biz bunu Türkçe söyledik. Türk <Gülüyor> de linçada hıfaziden latif mantıkut tayrı eyledik ana harif yani farsça Türk, söylemeyi evet. tercih etmedik Türkçe daha T evet. latif Hı -hı. falan diyor. Fehri dedin hatta hazretlerinin mantıkut tayrına bir şey söylüyor. Evet, tercüme etmiş. Mantıkut tayrı Türkçe Nazmen tercüme etmiş. Tercüm etmiş. Tercümesini tatmak için. Ben şimdi şimdi gördüm. Yani doğru üzerinde evet. okumamıştım. Yani bu, evet. bu hiç şey yapmadım, gül, gül Şehri. Şimdi onu Ekrem evet. Hocam bize bir kese almış. Şimdi Ekrem Hocam'a ben sözü bırakacağım ama. Şimdi bir gece Çin şehri üstünden meger, evet. Nagihan Simurg geçti cilveger evet. diye. Çok şimdi güzel. bu Simurg Çin şehrinin üzerinden geçiyor. Sonra evet. ne oluyor Ekrem Hocam? No. Şimdi bu Mantıklı Tayyar'ın e, bir işte genel girişi var. Orada işte bu halifeleri vesaire anlatıyor. Ondan sonra yani Hakikatle irtibatımızı anlatıyor. Hakikat Allah, yani kişinin hakikati, hakikatli ilişkisi meselesi. Dün mü dün önce gününde yani burada bir şey konuşuyorduk. Hace, Hazreti Hacer valdimiz evet, meselesini, şey Safa ile Merve arasında bir Safa ile Merve arasında bir bahsi konuşuyoruz. şöyle bir şey söylemiştik. Hı. Yani bu şimdi Hacer bize ne anlatıyor ya da biz Umre'ye gidince Safa Merve arasında niye koşuyoruz? Şundan dolayısına, hakikati Hacer gibi aramak yani. Yani arıyor yani o şeyle yani çocuğuna su arar gibi. E dedi adı su çocuğuna su arıyor. O şekilde aramak falan. Şimdi o ciddiyetle hakikat aranacak. Yani fakat şimdi bu hakikat de bizim ilişkimizle. Şöyle bir prensip var. Hiç bilmediğimiz arayamayız. Tam bildiğimizde de zaten aramayız. Şimdi kimi ararız? Yani bizde bilgisi olan ama tam bilgisine ulaşmadığımız kişi. Yani hani yani bir tür yani zevki olan, yani tadı olan, bizde böyle bir tadı olan birisini arayabiliriz. Bu nedenle hani şeyde e, yani işte talep ya da aramak böyle mefkuda taalluk eder diye böyle bir cümle vardır. Yani yani bizde tam olarak bulunsa, mesela Allah tam olarak bilsin niye arayalım? Yani, ama hiç olmazsa, hiç bilgisi olmazsa nasıl arayalım? Hı. Böyle bir durum var. Şimdi bunu anlatmak için Feridin Attar der ki yani, soru şu, kişinin Allah'la ilişkisi nedir veya nasıldır? Nasıl başlıyor, nerede başlıyor? Muazzam bir cümle söyler. Yani gerçekten bu İslam metafizinin, İslam metafizik düşüncesinin en önemli Belki şeylerinden birisi kabul edebilir, düşüncelerinden birisi kabul edebilir. Allah insan ilişkisini anlatmak açısından. Şimdi diyor ki, tabii tam şairce bunu anlatıyor. Simur, yani hakikati temsil eden, yani Cenabı Hak yani. yani. Cenab-ı Hak, yani Simur. Bir imge kullanıyor. Yani, evet, imge kullanıyor. Çin semasında uçarken kanadından bir tüy düştü. Ve cümlemiz o tüyün gördük ve güzelliğine aşık olduk. İnsanlar arasındaki kavgalar, nizaların sebebi budur. Şimdi o tüye aşık olmamız. O aşık olmamız. Şimdi her bir aşaması, her bir kademesi ayrı ayrı üzerinde durulması gereken bir şey. Şimdi bir defa çin semasında uçuyor. Çin seması şu demek? Yani bizim semalarımız değil, yerel, mahalis. Mesela desek ki Hicaz semasında uçarken deseydi, o zaman yani Hicazlılar gördü gibi olurdu. Hı, çok uzaklarda. Filistin yani. deyince deseydi orası olurdu. Başka bir Ama çin seması bizim yani, yani çin o zaman o, o dünyanın dışı yani hani yani herkesin görebileceği bir yer gibi. Burada uçarken, Çin semasında simir uçarken kanadından bir tüy düştü. Şimdi kanadından bir tüy yani sonsuz tüyleri var aslında. Sonsuz olan esmasından biri düştü. Şimdi onun güzelliği o kadar güzeldi ki diyor alemde herkesçe görüldü. Burası çok önemli hocam. Alemde herkesçe görüldü yani. Çünkü her birimizden her doğan da bir güzellik idesi var. Bir doğruluk idesi var yani. Herkeste bir iyilik ideyesi var yani böyle doğuyoruz. Dolayısıyla mesela bu bizi biraz müşkül pesent yapıyor. Neden? Şundan da müşkül pesent de yani Şimdi evet. <gülüyor> zor zor beğenen yani. Evet. Ondan sonra bizim müşkül pesent yapıyor. Şundan dolayı en iyi gördük aslında. Ve gördüğümüz diğer iyiler ne görsek yani şu dünyada ne görsek az kalacak. Evet. Yani en iyi gördük. Yani her birimiz en iyi görmüş olmanın bilinciyle doğuyor. Dolayısıyla şimdi biz mesela bize ne verseler bize yetmeyecek. Ben şahsen şöyle derim. müşkülpesentlik çok iyi bir şeydir. Fakat bunu istismar etmemek lazım. Yani hani mesela Aa, ne yani bir yere gittin ne bileyim. Hani mesela işte eşini yemek yaptı. Orada şimdi müşkül müşkülpesentlik yapmanın anlamı yok. Bu çay böyle olmaz. Daha Falan münasebetsizliğe gerek yok. Ama bir insan olarak müşkül pesentlik yeryüzünde doyumsuz olmak demektir. Ve yeryüzünde doyumsuzluğumuz bizi hakikat arayışına sevk eder. Sevk eder. Sevk eder. Şimdi Feridin Atar diyor ki her birimizde bu müşkül pesentlik var ve her birimiz iyiyi daha iyi bildiğimizi düşünüyoruz. Yani mesela ben diyor ben mesela senden daha iyi biliyorum diyor. Yani içimde böyle bir şey var. Yani hı hı. böyle bir izlenim var. Neden? Çünkü ben şeyi gördüm. Yani en güzeli gördüm. Şimdi mevzu ne? Mevzu şu. Şimdi o en güzelin peşine gitmemiz lazım. Yani yola çıkacağız. Niçimiz onu gördük. Kavga edelim diye değil. Yani sizin okuduğunuz şiirdeki eee yani Cidal'dan, Nizadan vazgeçtim dediği şey bu. Evet. Yani güzeli gördüm ben Murat'la kavga ettim. Hayat hocamla kavga mevzu bu değil. Güzeli gördüm peşine gitmem lazım. Dolayısıyla hani tağından da geçtim, şundan da hepsinden geçtim. Çünkü onun peşine gitmem lazım. Yani ben onu görmeden tatmin olmam. Ayet-i kerimeye bağlayalım. Ayet-i kerime şu. Eley tatmayın tatmainnul kulub. Dikkat edin. Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. mutmain olur. Başka türlü bizim bu müşkül pesentlik Bitmez. Bitmez. Bedmiyyatların şeyi böyle başlıyor. En son ondan sonra bütün tabii kuşlar işte o yolcular çıkıyor. Işte bir sürü hadiseler, bir sürü konuşmalar falan. Hakikaten İslam tasavvuf edebiyatının en önemli metinlerinde bir tanesi ortaya çıkıyor. mantık mantıklılar yani e, kuşların öyküsünden söz açılmışken hocam size ait. Bu... Kuşlar orada insanlar yani. Evet yani, insanlar. Yani. Şimdi bir bülbül çakısı anladığımızdan mı severiz diye bir cümlemize denk geldim yine sizinle ilgili. Etmişimdir. Bazen büyük laflar ederim. E yani şurada şu, bir bülbül şu, gelse şunun, şakısı ne dediğini bilmiyorum. Şunu yani. diyorum orada yani... Gençlere şimdi okuyoruz ya e, divan şiiri okuyorsunuz e, anlaması da zor müşkül çocuklar anlama kaygısından uzak dinleyin boşverin anlamayı güzel bir şey söylediği belli işte anlamasak da olur çocuklar garip garip yüzüme bakıyorlar anlamayacaksak niye dinleyelim filan diye e sen balkona oturuyorsun diyorum bülbül ötüyor hava biraz serin içeri kaçasın geliyor ama bülbülün sesinden ayrılamıyorsun öyle dinliyorsun İyi de sen kuş dilini mi biliyorsun? Süleyman sen mısın sen? Süleyman mısın sen? Feridüddin Atlar <gülüyor> mısın sen? Mantıkut Tayır'dan mı haberim var? Ne dinliyorsun? Anlamıyorsun ama güzel bir şey söylüyor. Bunu fark ediyoruz. Nereden fark ediyorsun peki? O tüyü San, mi gördük o zaman? Sana cenneti anlatıyor da ondan. İyi de hocam ben cenneti görmedim ki. O sana öyle geliyor. Sen peki. Adem evladı değil misin? <gülüyor> Baban gördü. <gülüyor> <gülüyor> Babanın Dediğimi yurdu. Dediğimiz oradaydık. Ana, ana vatan sana tanıdık geliyor. <gülüyor> evet. Nerelisin sualinin en doğru cevap. Cennetliyim. <gülüyor> Neden? Babam oralı. Babam oralı. Allah Allah. Yani cennet <gülüyor> bana yabancı değil ki. <gülüyor> Oralıyım. Peki biz ne zaman tanışma anı çok önemlidir? Ramazan mübarek niye çok üstün? Evet. Allah-u Aziz kelamı tenezzül etti. Tanıştık. Evet. E, tanıştığı günü kutlardır ya gençler falan. Yani evet. o öyle. Evet. Biz Bezmi Elest'te ruhlar aleminde evet. Allahu Teala'nın bize kendisini tanıtmasıyla ruhlarımız ona tanıdı, aşık oldu. Evet. Ve bunun adı bezme Elest. Evet. Elestü birabbiküm kalu bela. Beş yaşındaydık bize ne zamandan beri Müslümansın? Doğru cevap Kalu adamları beri aferin al sana bir akide şekeri eğitiminden e. geçtik. Bilmezdik Kalu Bela nedir e. ama o ezberin önemi varmış. Büyüyünce e. öğrendik. E. Biz o gün tanıdık. E. O günden beri meftunuz, e. aşığız. O yüzden dünyada hiçbir şey bizi tatmin etmez. E. Daracık bir dünya. Evet etmez. Gün. Doymaya gelmedik. Doymaya gelmedik. Tatmaya, geldik, geldik. tatmaya evet. geldik. Burası böyle bir e. yer. Nereye gidiyoruz? Cennete gidiyoruz. Nereye gideceksin? Ya cennete gidiyoruz yani. Şair Nabi merhum ne kadar haklı. Kimdir bizi men eleyecek bağcınandan Mevruzî pederdir gireriz hane bizimdir. <gülüyor> şey Cennet bahçelerine girişte problem olmaz ya, Allah diyor. Gideceğim diyor. <gülüyor> ya bir müjde <gülüyor> mi aldın? Ya baba toprağına izin <gülüyor> al <falan. gülüyor> Adem Aleyhisselam'dan dolayı bana mirastır diyor. <gülüyor> çok nabi, şimdi Mermi... mesela şimdi tercüme etsek şöyle oluyor. Dediler ki evet. Hmm. E, oldu Elestim mu şimdi, <gülüyor> şimdi oldu mu ya, ya. De, dediler ki evet yani, <gülüyor> karlu bela bu yani kalü, kelime <gülüyor> manası bu evet. yani. ama onu bir kez daha söyle fayda var yani elsti bir Rabbi yani o Arapça değil mi o Rabbi <gülüyor> <gülüyor> <söylemişiniz gülüyor> <gülüyor> ben sizin Rabbiniz değil miyim Hak bize bunu böyle soruyor biz de karlu bela yani evet dediler ki evet sen bizim Rabbimizsin Hı. dediler bunu tabii şöyle yani bunu bir başlama yani bizim açımızdan. Yani Cenab-ı Hakk'ın sözü kadimdir. Fakat bizim açımızdan bir başlama noktası var. Bir de bir süreklilik noktası var. Ben şöyle anlarım hocam onu. Mesela diyelim ki e, Cenab-ı Hak bizim için yasaklar koymuş. Cenab-ı Hak bizim için emirler vermiş. Şimdi bir yasağı ihlal ettiğimizde aslında zihnimizde o cümle yeniden canlanıyor. El estu brabbikum ben senin Rabbin değil miydim? Eğer evet diyorsam tövbe ediyorum. Evet. Yani mevzu sadece geriye doğru düşünmek yetmeyebilir bize. Yani kalu belada edilmedi o söz hala Yok, orada, ediliyor. Orada Aa, edi sadece ha. orada edilmedi. Heh, sadece şimdi orada edilmedi. O söz edinmedi. devam ediyor. Yani, yani misal olarak söylüyorum. Şimdi ağaca yaklaşma. Valla günde 10 kere ağaca yaklaşıyoruz. Yani hmm. şimdi ağaca yaklaşma emri devam ediyor. Şimdi o ağaç ne mesela? ki oruç emri söz konusu olduğunda orucu hinaletme etme mesela. Ya da bir fakir gördün. Yani bir fakiri hani görmezden gelme. Yani bir ağaç senin için yani veya işte ne bileyim hani kibirlenme hani şey, kibirlenme mesela Ama bu bir ağaç yani yaklaşma yani zaten şey şecer ve şecere ilişkisi vardır yani yani kibirlenme şimdi bu bir ağaç yaklaştın şimdi yaklaştın kovulabilirsin yani mevrüsü peder diyor <gülüyor> babadan biraz, babadan baba da biraz, baba da biraz ama şimdi hani öyle baba da adam kovabiliyor yani. Kavamızda bile kovulmuş yani. yani kovulmuş bir baba. Ya aziz dedim, bunu söylüyor ama iki <gülüyor> yaprak çeviriyorsun. Nabih bu sefer şunu söylüyor. başlıyor Başlıyordur alamaya. Yani. <gülüyor> Ey behist etmedesin duzaha nazish ama galiba senden anun talibi biz yarcadır. Farsça kelimeler kullanmış. Evet. Ey cennet, cennet diyor. Havan evet. iyi ama. Aha. Cehenneme göre üstünsün ya Aha. Gücenme diyor onun da müşterisi senden fazla Senden fazla yani <gülüyor> Yani aslında bir lakaydi <gülüyor> Veya bir disiplinsizlik yok <gülüyor> Ümit de zirvede korku da zirvede Şeyde bu mesela attarda şey var Bebni attarda çok müthiş bir şeydir o da bu Tavus kuşuyla Şeyin bir konuşması vardır Şimdi çok şükür Farsçı olduğu için hani Zaten, zaten yani Farsçısını da söyleyemezdim yani Mealen aktarayım yani yoksa ma ma maçım olacak. Şimdi Tavus kuşunu da davete geliyor şey hüdüd Hani gidelim yani Allah Vallahi diyor. Ben diyor böyle ciddi işlere sokma diyor. <gülüyor> şey diyor yani sakalı Celal'in şey. ben, ben Ben bu işlere giremem diyor. Ben buradaki rahatım diyor falan. Neyse ikna ediyor falan. Ya diyor ben şimdi tavus kuşu bizim İslam kaynaklarına zikredilmezdi. İsrailiyet kaynaklarına zikredilir. Yılan tavus kuşunun kuyruğuna saklanarak içeri girmiş. Şimdi tavus Hı. kuşu güzelliği temsil ediyor. Kibirliği biraz da bölünlüğü temsil ediyor. Şimdi yılan yani şey onu kandırarak içeriye girmiş. Bu nedenle kovulurken yılan tavus kuşu. Şeytan, Adem, Hava herkes kovulmuş. Hep beraber. Hep beraber yani kibir aslında kibrimiz kovuldu hı hı. yani. Şimdi şey diyor ki tavus kuşu diyor ki ya diyor ben bir kez orada bulundum diyor başıma gelmeye kalmadı. <gülüyor> Hücud diyor ki gördün ama anlamadın diyor. Bir hikaye anlatıyor. Bir hikaye anlatıyor. Adem diyor ne zaman ki bu cennet bana yeter diye düşündü Cenabı Hak ondan dolayı onu oradan gönderdi. Dememiz lazım ki ya Rabbi, biz cennet değil biz seni istiyoruz. Biz buraya hmm. dünyaya geldik. Hani cennetten de çıkabiliriz. Yani biz Allah istiyoruz diye. Yani öyle bir yere bağlıyor ki yani insandaki o işte müşkültpesentlik gene. Yani. yani bize cennet yetmez. Bize Allah yeter. Şimdi öyle bir noktaya taşıyor. Şimdi evet. Nabi merhum dediğiniz zaman e, Hayati hocam da böyle herhalde akan sular mı duruyor? Şimşekler çakar. Şimşekler çekiyor. Üstadımdır. Aramız çok iyidir. 40 küsur yıldır divanıyla meşgulüm. Sadece yüz yüze görüşme fırsatı bulamadık. Erken gitti biraz. Bunun dışında yani beni sever biliyorum yani kendi sevmemden minel kalbi ile kalbi sebebiyle sever ve eminim yani gidince de bulacağım zaten o kalabalıkta tabii siz ne abi, abi değil misiniz diyeceğim. Ben 40 yıl divanını okudum adamı tanırım arkadaş. <gülüyor> Şimdi Tahirül Tahirül Mevlevi ile birlikte bu sakın ha. terki edepten. Ya azizim kurcaladığın yer yarım saatlik iş ya. Ha. Ne dersiniz hocam bu bir şiir okuyayım mı bunu ben? Mutlaka. 30 ya. mısra. Yani Sopr ya ben buraya programa geleceğim dediğimde bana beni gönderen dostum Allah kolaylık versin dedi. Amin dedim dinleyenlere dedi. <gülüyor> Şimdi Nabi Merhum 1712'de vefat etti. 5 beyitli bir gazel yazdı. Efendimiz Ali Aleyhissalatu vesselam'ın naatı, şerif meyanında. Hikayesi de malumdur. Medine'ye girerken uyuklayan ayı uyandırmak için doğaçlama söylediği söylenir irticalen evet. eski de işte evet. ve bir klasik olarak 307 yıl oldu vefat edilir ama muazzam bir eser olarak hepimizin birçoğumuz, en azından birinci beyti zihinlerimizdedir. Eh. Sakın terki edepten ki huyi mahbubi hüdadır bu, nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır Aha. bu diye başlar. Beş beyt. Tahir-ül Mevlevi 1951'de vefat etti. 1877 doğumludur kendisi. Ve henüz 20 yaşındayken, tarih koymuş altını oradan biliyoruz. Nabi'nin bu gazeline, bu beş beyte dörder mısra ekleyerek, hmm. her beyte dörder mısra ekleyerek edebiyatta tesdis dediğimiz, evet. altılama, altılama dediğimiz işi yaptı. Otuz mısra ortaya çıktı. Okunurken şu görülüyor, Nabi'nin koyduğu kalite seviyesinin altına asla düşmemiş, yer yer üstüne çıktığı da var. Yirmi yaşında bir çocuk. Aynen. Yani bu açıdan da bakılmalı arıza çalışacağım şiir o. Mektupta çıktı. Abisine yazıyor. Ahmet Remzi Güreke bir mektup göndermiş. Haddimizi çok açtık diyor. Böyle bir şey yaptık ama üstadım bir bak falan diyor yani. Bir de tevazu da söylüyor yani. Bu şaheseri yazmış 20 yaşında. Allah zehi devlet sarayı istifadır bu. Güzideca'yı aramı nebiyyü müctebadır bu. Eğerçi satı arz üzre veli fevkal aladır bu. Dahilek küyü aczol kimmelazı ilticadır bu. Sakın terki edepten ki huyi mahbubi hüdadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Bu cayı pür şeref nezdi hakayık bini dikkatte, Hakikat beyti mamura muadildir şerafette. Oo. Odur için kıble-i dildade can rahı muhabbette, Neşüb şübhekâbeden berter gelir mikyas-ı habibi kibriyanın habgahıdır fazilette tefevvuk derdi arş-ı kibriyadır bu Allah Allah. melekler pasbandır asitanında bila fasıl ki agu da olmuştur o mahı hale ve şamil beni çün eyledin ya rab ona yüz sürmeye nail Füyüz-ü bırakma çeşmimi atıl, Bu hakin pertevinden oldu deycuri adem zail, Ama'dan açtı mevcudat çeşmin tutiyadır bu. Mutahhar ravzası bağı behiştin reşk nakidir. Karirül ayn eden canı hazini haki hakidir. O hadra kubbekim genci definin evce hakidir. Onun şevkiyle gör ebri nasıl suz işle bakidir? Felek'te mah-ı nevbâb sine çakidir. Onun kandilidir hurmatla-i nur-i ziyadır bu. Kemali suz ile tahir de madem yalvar Allah'a. Seni tekrar sevketsin, dilef kara ol raha, şeref ya buldun demde, o alül al âl olan caha, salatımız nıbanen eyleyip takdim ol şaha, Mürâti edep şartıyla gel nabi bu derkaha, kudsi yandır bu sekahi enbiyadır bu. Azizim 30 Misra, yaş 20. Evet. Ve kalite bu ne kadar yer yer ürperdiniz çok, güzel, çok iddialı evet, cümleler var değil güzel. mi yani bazıları bir acaba girdi. diyorsunuz falan şatağa gidiyor fakat yani, delillerini aradım <gülüyor> buldum hacıane hocam mesela hmm. ne şüphe kabeden berter gelir hmm. mikiyaslif atte kabe imazama gibi kıymetlidir onun kabri Ceseli şerif ile temas eden toprak lafını et e buna dair kelam alimlerinin beyanları var. Okumuş da gelmiş Aziz'im. Dersine çalışmış 20 da yaşındaki gelmiş. Çocuk 20 mı? yaşındaki çocuk. Şimdi git gel de sorma. Ben gideceğim Nabi'ye soracağım evvela üstadıma. <gülüyor> ne yedin de böyle oldun abiyi? <gülüyor> tahir sormaz mıyım? 15 yaşında başladın belli ki. Bu tahsile nereden beslendin? Nasıl bir usuldü o? Yani dünya ise dünya. Bitti zaten. <gülüyor> Bitti efendim geldik buraya. Fakat ikisine de sitemim var. <gülüyor> Diyeceğim ki üstadlar. Sizden sonra Türkçe'nin ne hale geleceğini hesap etmediniz ya. <gülüyor> Aşk <olsun> size. <gülüyor> Sizden sonra biz onu anlamak için neler çektik. Doğru dürüst de anlayamadık falan diye. Tabi onlar bunu hesap etmediler. Böyle bir zayıf bir Türkçe'ye mahkum olacağımızı öngöremediler. Kimse göremezdi. Hı. Enteresan bir vaziyettir. 1951 vefatı. Daha Hı. dün diyebileceğimiz bir tarih. Ve bize işaret ediyor ki. Bu cümleler Hı. 1951. Evet. Azizim aynı mektupta 58 yıl sadece. Evet. Aradan geçen aynı mektupta ikinci bir şiir de var ki onu da su kasidesine nazire olarak yazmış. Hüzünlüğün ya mi? su kasidesine nazirece cesaret ediyorsun ya. Sen bu çocuk nereden buldun bu cesareti demezler mi adama? Bir beytini söyleyeyim. Şöyle diyor. Bir taşın yanında payi yarı bu setmiş meğer su be su her sengi tak bileiliyor avar su. Diyor ki Tahirül Mevlevi su diyor galiba Cenabı Peygamber'in aleyhisselam mübarek ayağını bir taşın yanından geçerken öpüvermiş de o aşkın sarhoşluğuyla her taşın yanında o anı hatırlarım ümidiyle başını taşlara vura, vura edini yakıyor diyor. Of. Ya şu şiiriyet. Evet. Bu hangi beytin naziresi Fuzuli'nin su kasidesinde Hakipa yine der ömürlerdir evet. Muttasıl başını taştan Taşa vurup gezer avare su Beytinin naziresidir ama Yani biraz haddimi aşarak söyleyeyim ki Sanki daha üstün gibi yani Yani 20. yüzyıla gelmişiz evet. Bir çocuk Or orada bunu evet. da Aşıyor aşabiliyor Yani azizim Akıl almaz bir servetin mirasçısı olmanın sarhoşluğu içindeyiz aslında Hı. vaziyet bu yani. Ekrem Hocam sık sık der ki Hayati Hocam bizim bu yayınlarda herkesin Efendimiz ve Vesselam hakkındaki fikirlerini bir şekilde dökmesi lazım yazıya. Ben nes ama, nesil olarak yazdım yani. He, evet Hocam. <gülüyor> ama şimdi bu örnekleri gördüğümüz zaman tenezzül etmeyebilir mi? Özür dilerim. Ne Şey yapmayabiliriz. Ee, cesaret edelim. etmeyebiliriz. Sanki hani benden böyle bir şey çıkmaz. Ama bu herhalde bizi yanılgıya veya e, tembelliğe sürüklememeli ee, öyle değil mi hocam? Ben şahsen şu... Çünkü buralara yaklaşmak şö, çok zor. şöyle. <gülüyor> e, böyle yani İbn-i Arabi'nin yöntemini kullandığım bazı şeyler vardır. Yani, e, yani şöyle bir meseleye bakarken oradaki kavramları böyle bir teraziye koyar. Her kavramın hikayesini ayrı ele alır. Mesela normalde şimdi biz cahil cesurdur sözünü hep böyle olumsuz anlamda kullanmaya alışırız. Yani mesela birisi bir şey söylediğinde cahil cesurdur deyip önünü de kapatmaya çalışırız veya engellemeye çalışırız. Ben şahsen mesela cahil cesurdur deyimini ve bu ifadeyi olumlu anlamda alırım. Cahil iyi ki cesurdur. Çünkü cehaletten bilgiye geçmenin tek yolu cesarettir. Dolayısıyla bence yani bizim şimdi yani hem toplumsal hayatımızda hem işte eğitim hayatımızda ailede bu cesaretin çok teşvik edilmesi lazım. Yani yani evet cahildir cesurdur. Mesela hata yapmanın yani hata yapılabilir hata iyi bir şeydir. Yani insanların hatalarını sevmesi lazım. Yani e, yani bir şey yapmayayım yani hata yapmamak için mesela hiçbir şey yapmayayım böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla yani bence tam tersi bir şey olması lazım. Yani kimse e, nabide yarışmıyor. Kimse işte ee, Tahir Mevlevi ile veya işte Hayrettuğre ile yarışmıyor. O da mi? Mehmet Akif. <gülüyor> evet, yani kimse kimse yarışmıyor. Bence herkes kendisiyle yarışacak. Hmm. Yani herkesin bir görevi var. Yani ben bunu yaptım. Şimdi bu konuda mesela hadis şerif, çok hoş bir hadis-i şerif var. Ee, benim çok hoşuma gider doğrusu. Şimdi Hazreti Ebubekir'i konuşuyoruz. işte malının bütününü vermiş. İşte Hazreti Ömer'e şu kadar vermiş, bu kadar vermişler. Şimdi bunlar konuştuğumuz zaman hakikaten üzerimize böyle bir yük gibi çöküyor bu falan. Fakat şunu unutma unutmamamız lazım. Bir sahabi de bir tane hurma getirmiş ve Peygamber Efendimiz bütün hurmalar arasında o getirilen bir hurmaya dikkat çekmiş ve demiş ki Uhud Dağından daha büyük geldi ha. demiş. Şimdi burada bence yani kişilerin e, niyeti önemli, kişilerin yapmak istediği şey önemli ve kişilerin bir şey yapması önemli. Yani ısrarla yani herkesin yani yani herkes bir şey yapması lazım. Yani kendisi için bir şey yapması lazım çünkü ömrümüz geçiyor, hayatımız geçiyor. Yani ben şahsen yani Müslümanca düşündüğümde yani peygamber hakkında mutlaka bir şey yapmak lazım. yani. Ne yazdınız hocam? Ne bir <gülüyor> şey? Ben şöyle epey yazılar yazdım yani şeyde. Birincisi Mevlid ve Miraç üzerinde yazı yazmıştım. Peygamber Efendimiz'in doğumuyla ilgili. Yani niçin mesela Müslümanlar Mevlidi niçin kutlarlar diye yazı yazdım. Sonra bunu makale yaptık. Yani oradaki mesela temel şey şuydu yani. Şimdi Mevlid mesela doğum bu da çok bence önemli bir konudur. Şimdi doğum normal bir hadise yani. Şimdi niye kutlayalım ki mesela ben şimdi işte filan tarihinde olmuşum. Kutlanacak bir tarafı yok ki. Şimdi Mevlid'den sonra mesela Miraç bahsi anlatılıyor. Bunun bir anlamı var. Mevzu şu. Şimdi biz buraya bir gayeyle geldik. Bu gayenin adına gelişimize Mevlid diyoruz. Yani nüzül demek. Yani yaratılış demek. Yaratıldık. Şimdi bu gayeyi tamam yani bu gayeyi erersek buna da Uruç deniyor. Miraç deniyor. Şimdi ben şöyle mesela o yazın ana fikri şuydu. Kimin Mevlidi konuşulabilir? miracını ikmal etmiş birisinki konuşulabilir. Allah. <gülüyor> Dolayısıyla yani biz şimdi, yani biz peygamberin mevlidini niçin konuşuyoruz? Miracını ikmal ettiği için. Yani yaşı yani sanki şunu demiş demiş oluyoruz. değdi. Yani evet, gelişine evet. değdi. Evet. Şimdi benim mesela benimki değdim mi, değmedim mi ben bilmiyorum. Şimdi bu durduk ya da sürekli kutlamanın bir anlamı yok. Ama eğer ben doğru bir hayat yaşarsam, yani o miracı ikmal edersem, ahlaki bir varlık haline gelirse, Yani ahlaklı olursam, merhametli olursam, adil olursam ee, yani olanı biteni doğru anlarsam, yani mevdiy meyadesi doğru anlarsam, e, köyü mahbubu üdeh yani yani, ed ter, yani edeple girebilirsem, yani bu mevzu intikal <gülüyor> edebilirsem, o zaman diyeceksin ki mesela Murat değdi yani bu hocanın gelişine dedi diyeceksin. Şu an bizim kepsiz şeyde sallantıda yani deyip değmediğini bilmiyoruz. Müslümanlar bunu bence çok iyi fark ettiler. Miracını ikmal etmiş birisinin mevlidini konuşarak bize bir hayat rehberliği gösterdiler. Bunu yazdım yani buna evet. bağlı yani bir, evet. galiba bir 6-7 tane yazı yazdım yani başka peygamberimizle evet. ilgili. E, yani mevzu benimki değil mevzu yani de ama yani herkesin, herkesin herkesin kendi cihetinden kendi durduğu yerden yani illa mesela diyeyim ki bir bir em mesela peygamberimizde eşleri var. O o konuda bildiği bir şey. Yani kendi durduğu yerden yazması Hı -hı. lazım. Yani yani böyle güzel şeyler yapmak lazım diye düşünürüm. Yani. Şimdi Süleyman Çelebi merhum e, duası var burada. Şimdi son iki buçuk üç dakikamız kalmış. Aklınızda Süleyman Çelebi olsun ya da olmasın. Aklınızda bir dua varsa şöyle sahur sofraları da bereketlensin. Yine divan şiiriyle yazılmış oradan devam edelim hocam. Böylelikle de. E, gecemizi noktalayalım. Tevbe Rabbi, hata rahına gittiklerime, bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime. İstar programındaydık da iki sene önce sonucu evet. hanım kız son 60 saniyeye girerken telaşla hocam son sözlerinizi alabilir miyim dedi. Artık 45-50 saniye kaldı falan. Tabi kızım dedim son sözlerimi söyleyeyim. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en muhammeden abdelü Hocam onu kastetme. Son sözüm bu Son, son sözümü sordunuz söylüyorum İnşallah söylemekte nasip olur evet. gülerek gitmek nasip olur yadın damı doğduğun anlar sen ağlardın gülerdi alem. alem öyle, öyle bir böyle. ömür sür de olsun mevtin sana hande halka matem doğduğunda herkes güldü sen ağladın güzel yaşa uğurlayanlar ağlasın sen gül giderken son gülen iyi güler Evet. Canaba bak nasip etsin inşallah. Hocam işte. çokça çok konuştum biraz <gülüyor> ama bağışlayın. Estağfurullah yani, çok keyif aldık. Eksik olmayın çok Allah razı olsun. Çok keyif aldık, aldık şey. gerçekte. Eksik Harikaydı hocam. Estağfurullah. <gülüyor> bu Süleyman Çelebi'nin bir şeyi vardı. Burada eee odalarda biz böyle levhalar yazdırıldığı de vardır. Tam mınnakısı kamil bilir. Çok severim o beyti. Şeyin de e, kamil olan cümleyi kamil bilir. Evet. Gerçi tam şimdi anlatıyor diyor ki yani şimdi ben bu şiiri yazdım. Ha. Okuyacaksınız, eleştireceksiniz. Noksanı var, kusur var vesaire diyor. Evet. Aslında iki nokta üst üste koyuyor. Gerçi tam-ı kamil bilir. Hem şey tam mıdır noksan Sizin için Kamil şey, bilir. Cümle. Kamil olan bilir. Kamil olan cümleyi kamil bilir. Allah Allah. Allah. Çok hoşuma Allah da, Allah şey Allah. kamil olan cümleyi evet. kamil bilir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Çok güzel>. Eyvallah. <gülüyor> Şimdi geceye başlarken failatum failatum failatum failatum ben anlamadım demiştim. Bakalım anlamış mıyım hocam? Şimdi ben buraya <gülüyor> Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Fa'ilatun fa' halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun failun. Hiç hatasız, tamı tamına. Maşallah. Halk <gülüyor> içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun failun. Hatasız. Sınıfı geçti. Burası için böyle okusun daha iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> son sularınızı yudumlayın efendim. Son sözlerimiz az önce Hayati Hocam'ın söylediği sözler olsun. Buyurunuz son sular yudumlansın.